Hacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de atalarınızı andığınız gibi hatta daha canlı bir şekilde Allah'ı anın. Ama insanlardan öyleleri vardır ki, ''Ey Rabbimiz, bize bu dünyada ver'' diye dua ederler. Böyle bir kimsenin ahiretten hiç nasibi yoktur. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ''Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, Öteki dünyada da iyilik ver, bizi cehennem azabından koru derler. İşte kazandıklarından bir payı olanlar bunlardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Belirlenmiş günlerde Allah'ı zikredin. Allah'a saygılı olan için iki günde dönmekte acele edene günah yoktur. Daha uzun kalana da günah yoktur. Allah'a saygılı olun, bilin ki, Sizler onun huzurunda toplanacaksınız. Müfessirlerin kaydettiği rivayetlere göre İslam'dan önceki Araplar, Hacı tamamladıktan sonra bazı rivayetlerde minada halkalar halinde oturup, atalarının büyüklüğü konusunda nutuklar çeker, onlarla övünme yarışına girerlerdi. Müslümanlar dolaylı bir biçimde bu yanlış uygulamayı reddetmeye, bunun yerine müşriklerin atalarını anmalarından daha güçlü bir biçimde Allah'a hamd ve şükredip onu anmaya çağrılmaktadır. İbn Abbas ve Ata gibi alimlere isnat edilen başka bir yoruma göre ayetin anlamı genel olup küçük çocuklar babalarını nasıl sevgiyle anar, onlardan yardım, ilgi ve destek beklerse siz de Allah'ı o şekilde Hatta daha güçlü ve canlı olarak zikredin. Ona sığınıp yardımını dileyin. Anlamına gelmektedir. Ama insanlardan öyleleri vardır ki Allah'ı anıp dua ederken ''Ey Rabbimiz bize bu dünyada ver'' derler. Mealindeki ifadede bu şekilde dua edenlerin iyi kötü ayrımı yapmadan sadece bize dünyada ver dedikleri bildirilmiş. Fakat ne istedikleri belirtilmemiştir. Çünkü sırf dünyayı isteyen kimse dünyanın kulu kölesi olmuş demektir. Bu sebeple de o kişi için dünyaya ait her şey iyi demektir. Böyleleri yalnız dünyayı istedikleri için ahiretle ilgili amelleri ihmal ederler. Bu yüzden de böyle bir kimsenin ahiretten hiç nasibi yoktur. Fakat 201-202. ayetlere göre Allah'tan doğru dilekte bulunanlar ve dolayısıyla onun rızasına liyakat kazananlar, hem bu dünyanın iyiliklerini hem de öteki dünyanın iyiliklerini isterler. İnanan insan için en çok korkulan şeylerden biri olan cehennem azabından korkarlar. Dünyada yaptıkları iyiliklerin karşılığını ahirette görecek olanlar bunlardır. Zemahşeri 201. ayetin metnindeki Hasene kelimesini, iyi kulların Allah'tan diledikleri sağlık, geçim rahatlığı, iyi işlerde başarı gibi dünyevi yararlar ile ahiret sevabı şeklinde özetlemiştir. Bunlara erdemli eş, hayırlı evlat, güzel amel, ilim, ibadet gibi başka anlamlar da eklenmiştir. Buna göre insanın dünyası ve ahireti için yararlı olan her şey, Hasenedir. Enes bin Malik, Hz. Peygamber'in dua ederken en çok bu ayetin Rabbena Atina bölümünü okuduğunu ve okunmasını tavsiye ettiğini belirtir. Müslim'in El-Camiyus Sahihinin zikir ve dua bölümünde bu ayeti okuyarak dua etmenin fazileti hakkında özel bir bab açılmıştır. Fatiha suresinin yanında bu ayette bütün Müslümanların namazda ve namaz dışında her vesileyle okudukları dualar içinde veya sonunda tekrar etmeyi adet haline getirdikleri bütün duaların ihmal edilemez bölümüdür. Belirlenmiş günlerden maksat, eyyâmü teşrik denilen tekbir günleri, Allah'ı zikretmekten maksat da bu günlerde, beş vakit namazın farzlarından sonra okunması vacip olan tekbir sözleridir. Hanbelilere ve Hanefilerin uygulamaya esas olan görüşlerine göre, bu tekbirlerin ilki, kurban bayramının arefe günü sabah namazının farzından sonra, sonuncusu da bayramın dördüncü günü ikindi namazından sonra okunur. Diğer mezheplerdeki yaygın uygulamada, Teşrik tekbirlerinin başlangıç vakti, bayramın birinci günü öğle namazı, bitiş vakti de dördüncü günü sabah namazıdır. Ayetteki iki günden maksat, bayramın iki ve üçüncü günleridir. Müfessirlerin yorumuna göre, ayette acelesi olan hacıların, isterlerse kalan cemreleri bu iki güne sığdırarak, üçüncü günün sonunda Mina'dan Mekke'ye dönmelerine izin verilmektedir kalanlar ise dördüncü günde de şeytan taşlarlar. Her durumda önemli olan Allah'a saygı duyup onun hoşnutluğunu gözetmek ve en sonunda onun huzurunda toplanıp niyetlerimizin ve eylemlerimizin hesabını vereceğimizi unutmamaktır. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yüce kitabımız Kur'an'ın aydınlık ikliminde